Perişan FM, Perişan FM. De Kara Perişan Efem. Perişan Efem Açık Öğretim Lisesi Ders 1. Açık Öğretim Lisesi Perişan Efem açık, ders açık Öğretim Lisesi Ders bir. Sevgili arkadaşlar, bundan böyle Perişan Efem Radyosu'nda Açık öğretim lisesi dersinde sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ee, arkadaşlar bir fon alalım dersimizin daha iyi anlaşılması için evet güzel. Evet. Arkadaşlar bu ilk dersimizde, ilk dersimizde, ilk dersimizde hep birlikte Japonya ülkesini tanımaya çalışacağız. Konuyu daha iyi anlamak için e, gerekli malzemeleri veriyoruz. Niye gerekli malzemeleri veriyoruz? bunun için gerekli malzemeleri veriyoruz. de bildiğiniz gibi yemek programlarında e, yemek daha iyi anlaşılsın, daha iyi yapılsın diye malzemeler veriliyor. O baktan biz de dedik ki böyle bir e, şey yok. bir malzeme biz bir adet fiziki harita. E, tabii e, siyasi haritalarda var ancak e, biz siyasete bulaşmak istemiyoruz. Coğrafyayı siyasete alet etmek veya e, siyaseti coğrafyaya alet etmeyi ne yapmıyoruz? E, tahsiz etmiyoruz. Evet. E, evet. Çocuğu bir dinle. Bir dinle. Evet. Evet. Dinliyoruz artık. Can kulağıyla dinliyoruz. Efendim diğer malzememiz de bir adet yer küresi. Evet yer küresi. E tabi bütün evlerde yer küresi bulmak imkansız. O yüzden ne yapıyoruz? Kardeşimizin e, Atlas'ından e, dünya haritasını yırtıyoruz. Ve, ve bulduğumuz topun üzerine e, yapıştırıyoruz. Böylece ne yapıyoruz? Bir adet yer küresi. Evet. Yer küresini yapıyoruz. Efendim e, Dinle, çocuğum bir dinle, çocuğum bir dinle ya. Ya ben Bak atacağım bu silgiyi kafana tam. Efendim aslında bendeniz e, çok e, neşeli biriyim fakat böyle dersimde e, konuşma olunca dinlemeyen olunca sinirleniyorum Yani o yüzden yapmayalım can kulayla burayı dinleyelim Efendim tabi biraz gergin başladık o yüzden ne yapalım bir fıkra anlatarak e, olayı biraz daha şey yapalım Efendim, benim çok sevdiğim, çok komik bir fıkra var. Onu sizlerle paylaşmak <gülüyor> istiyorum. Yani arkadaşlar, hakikaten çok komik bir fıkra. Yani anlatmadan önce bile daha <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar komik bir fıkra inanın hiç duymadınız. Ben de duymadım. Evet Fıkra şöyle. Fıkram şöyle. Yani bana ait bir fıkra bu. <gülüyor> ben yazdım bu fıkrayı. <gülüyor> Evet Fıkra şöyle Ya bir girebilsem Fıkra'yı anlatacağım Fıkra evet, Fıkra şöyle Benim gibi bir coğrafya hocası Öğretmen de olur coğrafya öğretmeni Böyle işte öğrencilerine Avrupa'yı tanıtıyormuş Avrupa'daki ülkeleri ve şehirleri tanıtıyormuş Efendim demiş ki Bu demiş Frankfurt Bu demiş Hamburg Bu Müni Bu Züri Bu Paris Bu da Peşte Demiş <gülüyor> <gülüyor> bu da peşte Ne <gülüyor> komik ya Ya yani bu da peşte de demiş <gülüyor> Allah'ım yarabbim <gülüyor> Evet ne kadar komik değil mi Bu da beş de demiş <gülüyor> Evet çok komik gerçekten Böyle güzel bir fıkrayla başlamış olduk Efendim Japonya'ya gelince Arkadaşlar Japonya isminden de Anlaşılacağı üzere Çin'in doğusunda, Türkiyenin uzak doğusunda, Amerikanın hemen batı yanı başında, Kuala güney kısmında, e, Madagaskar'a epey bir mesafede, e, Çorum'a da iki gün uzaklıkta bir ülkede. <gülüyor> Çocuğum dinle, evet dinle burayı. Can kulağıyla bir dinleyelim. Evet, buralardan çok soru çıkar arkadaşlar. Lütfen dinleyelim. Bakın buralardan ÖSS, KPS, KBS, FPS, TTS ne varsa hepsinden buralarda soru çıkar. O yüzden çok dikkat dinleyelim. <gülüyor> Tenis dinleyelim. Evet. Japonya'nın Arkadaşlar Japonya dört tarafı denizlerle kaplı bir e, adadır e, Dört tarafı denizlerle kaplı olan e, Japonya'nın alt tarafı da faylarla kaplıdır Evet <gülüyor> Japon halkı arkadaşlar depremle yaşamaya o kadar alışmıştır ki O kadar alıştırmıştır ki halk, alt tarafı faylarla kaplı olan Japonya için ne olacak yani alt tarafı fay Şeklinde diye depremler adeta kafa geçmektedir yani bu benim fıkradan bile daha komik. Alt tarafı fay yani ne, ne takıyorsunuz gibilerinden şey yaptı <gülüyor> Evet Japonlar arkadaşlar yani deprem ülkesi olduğu için çok alışmışlardır depreme Hatta Japonların marif takvimleri vardır. Bizdeki gibi diyanet takvim oluyor ya. Bunlarda da böyle takvimler var. Efendim bu e, marif takvimlerinde ve Japonya'nın e, diyanet vakfının takvimlerinde e, efendim gün, tarih ve namaz vakitlerinin yanısına deprem vakitleri de ne yapılmaktadır? Verilmektedir arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar peki burada akla gelen soru nedir? Devamı gelecek bölümde. Ver. Perişan FM Perişan FM Türkiye Radyo'da Perişan FM Perişan FM her gün çift saatlerde Dünya Radyo'da